dabul amr bil ma'ruf wal nahy قال الله qala allah ta'ala weltakum minkum ummatun yad'una ila al khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa bölüm 23 islamın iyi dediklerini emretmek kötü dediklerinden sakındırmak içinizden iyi ve yararlı olana davet eden Doğru olana emreden bir topluluk çıksın. İşte gerçek kurtuluşa kavuşanlar onlardır. 3 Ali İmran 104. Ve kâle "Kuntum hayra ummetin uhricet lin nâsi ta'murûna bil ma'rûf ta'murûna bil ma'rûf ve Siz Müslümanlar İnsanlığın iyiliği için çıkarılmış bir topluluksunuz. Doğru olanı emreder, eğri olandan insanları alıkorsunuz. 3- Ali İmran 110 وَقَالَ تَعَالَى خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ Affetme yolunu tut. İyilik ve güzel davranışla emret. Kendini bilmeyen cahillerden yüz çevir. 7. Araf 199 وَقَالَ تَعَالَى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Erkek ve kadın müminlere gelince, onlar birbirlerinin yakını ve dostlarıdır. Hep, Iyi ve doğru olanın yapılmasını emrederler. Kötü ve zararlı olanın yapılmasına engel olurlar. 9 Tövbe 71 وقال تعالى لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَ بِنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمْ مُنْكَرٍ فَعْلُوهُ لَبِحْسَ مَا كَانُوا يَفْع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 İnkar etsin. 18 Kehf 29. Ve kâle taâlâ: Fasd bi mâ Artık sen sana emrolunanı açıktan açığa bildirmeye devam et. 15 Hicr 94. Ve kâle taâlâ: En ceynellezîne yennehûne anis sûi ve ahraznellezîne zalemû bi azâbin bâis. بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Bizde kötü eylemleri önlemeye çalışan kimseleri kurtardık. Zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden dolayı şiddetli bir azab ile yakaladık. 7. Araf 165 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولْ Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa'in lam yastati'a fabilisanihi fa'in lam yastati'a fabiqalbihi wadhālika adhafu al-īmān rawahu Muslim Hadis 186 Ebu Said el-Hudri Allahu anhu razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi Sizden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 عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من, أمت من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيديه فهو مؤمن ومن جاهدهم بي فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبت خردل روه مسلم Hadis 187 İbn-i Mes'ud'dan Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu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 لا يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى اثرت علينا وعلى الا ننازع الامر اهله الا ان ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومه ولا عليه حديث 188 ابو الوليد عباده ابن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 إلينا سئلت. عن نعمان بن بشير الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقه ولم نؤذي من فوقنا fa intarakuhum wama aradu ahlaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim naju wa naju jami'an hadis 189 numan ibne beshir'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak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 helak olurlar. Eğer buna mani olurlarsa hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar. An ummil mu'minina ummi seleme hind binti abi umiyyata huzeyfa radiyallahu anha anil nebi sallallahu aleyhi ve selleme annehu kal innehu yustamalu aleykum umara fetearifuna wetunkirun femen kariha fekad bari ve men ankara fekad salim ve lakin man radiyya vetaba Qâlu yâ Rasûlallah, elâ nûqâtiluhum, qâle lâ mâ eqamu fîkumus salâh, ravahumus sîlim. Hadis 190 Mü'minlerin annesi, Ümmü Seleme Hint Bint-i Ebu Ümeyye'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Gerçek şu ki,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 Azabdan kurtulamaz. Azab şöyle dediler. Ya Rasulallah onlarla savaşmayalım mı? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aranızda namaz kıldıkları sürece hayır buyurdu. An ummil mu'minin, ummil hakem, Zeynab binti Cahş radiyallahu anha, enne al-Nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem dekhala aleyhha fazi'i yaqul لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق باصبعيه الابهام والتي تليها فقلت يا رسول الله ان اهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث متفق عليه حديث 191 مؤمنين ان نسى ام مل حكم زينب بنت جاشن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 ve baş başparmağıyla şahadet parmağını birleştirerek halka yaptı bunun üzerine ben ey Allah'ın resulü içimizde iyiler de olduğu halde felakete uğrar mıyız dedim resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kötülükler ve fenalıklar çoğaldığı vakit evet buyurdu an abi said el hudri radıyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات فقال يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه حديث 192